açık radyodayız. E, yol geçen e, yoluna e, başladı. Yola çıktı diyelim. E, Evrim Altun e, beni bu hafta e, yalnız bıraktı e, bazı işlerinden dolayı. Haftaya tekrar bizimle birlikte olacak. Onunla birlikte yürüyeceğim ama bu hafta e, kendi kendime e, konuşacağım yolda yürürken. Herhalde e, geçen hafta için e, olay denebilecek ne var diye baktığımızda e, özellikle sanat e, çevrelerini e, şaşırtan bir olay gerçekleşti. Banksy'nin e, yapıtının e, kendini ihma etmesiydi. Herkesin herhalde bu haberden haberi oldu haberdar olduk. Banksin'in kırmızı balonlu kız atlı resmi müzayedede satıldıktan sonra hemen sonra parçalara ayrıldı. Sanat tarihinin en büyük şakasına imza attı diyor, diyorlar ve basında böyle bir şaka olarak aslında bunu e, yansıtmışlar. E, oldukça büyük miktara satılıyor. E, sokak sanatçısı biliyorsunuz. E, fakat e, Aynı zamanda da e, piyasanın içinde olan bir sanatçı satıldıktan hemen sonra resmin e, içine yerleştirilmiş bir kağıt öğütücü e, sayesinde e, yine uzaktan kumanda aletiyle e, yapıt şeritlere ayrıldı. Yani bir bakıma yapıt kendini imha etmiş oldu. Hemen aklıma görevimiz tehlike geliyor, bizim kuşak görevimiz tehlikeyi bilirler ve orada da kendini imha eden kaset vardı kasetten gerekli emri aldıktan sonra ...kaset hemen çok kısa bir süre içinde imha ediyordu. E, ve kendini imha eden aslında e, bir durumla karşı karşıyayız. Yani sanat yapıtıyla sınırlı kaldığını e, söylemek e, saçma olur. E, çünkü e, çoğu e, insan belki de muhalif olanlar... bu ...Banks'in bu tavrına bir direniş kapitalizmin e, metalaştırdığı sanata... Aslında e, yapılan bir tür direniş hareketi olarak da yorumlayabilirler ama e, bunun böyle olmadığını e, en azından Can Bortliart söylüyor. E, Yam Yam, Karnaval ve Yam Yam adlı kitabı Boğaziçi Üniversitesi yayın evinden çıkmış kitabında. Bortliart e, Don Delillo'nun kozmopolisinden bir alıntı yapmış ki e, tam da e, bugün içinde yaşadığımız durumu e, bize Betimliyor anlatıyor şöyle geçiyor kozmopolis e, kitabındaki paragraf şöyle e, bu isyankarlarla bu göstericiler kapitalizmin mezar kazıcıları olmaktan çok serbest pazarın kendisine benziyorlar. Bu insanlar pazarın oluşturduğu hayali bir topluluğa benziyor. Zira pazarın dışında onlarla karşılaşabilmeniz olanaksız. Pazarın dışına çıkıp gidebilecekleri bir yer yok. Onlar için dışarısı diyebilecek diyebilecekleri bir yer yok. Pazar kültürü her yeri ele geçirmiş olup. Bu erkekleri ve kadınları o üretiyor. Onlar küçümsedikleri sistem için vazgeçilmez bir unsur. Onlar bu sistemi besliyor, biçimlendiriyorlar. Küresel pazarda birbirlerini alıp satıyorlar. Onların yaşam nedeni bu. Sistemi yaşatmak ve sürdürmek. Ee, aslında sistem gerçekten de kendi kendine imha ederek e, çalışıyor. Yani sistemin e, içinde e, var aslında yıkıcı olmak. E, ...yıkarak yaratmak, yarattığını tekrar yıkmak... ...dolayısıyla Banksy'nin bu jesti... ...yani kendini ihma eden bir sanat yapıtı e, sergilemesi... ...aslında sistemin e, jesti. Bir diriliş biçimi olmasa gerek... ...ya da e, doğrudan doğruya aslında sistem e, konuşuyor. Çünkü sistem konuştuğunda e, çok dürüst şeyler söylüyor bize. E, örneğin ben e, hatırlıyorum 2008 yılında yapılmış olan... Bir bankanın evet, konut kredisi e, verdiği e, ya da vereceğini bildiren bir reklamı vardı çoban çocuk adını taşıyordu bu henüz kentsel dönüşüm yürürlüğe girmemişti e, girecekti ve e, bu e, çoban çocuk reklamında aslında banka e, bir köyde yaşayan bir çoban çocuğun özlemini e, dile getiren görselleştiren bir reklam yapmış ama çok açık sözlü. ...çok da sistemi içinden eleştiren, daha doğrusu artık sistem kendi adına hakikati bize bildiriyor. Bu reklamda da işte çocuk hayal kuruyor aslında, kırda hayvanlarını otlatan çocuk hayal kuruyor... ...ve bir, bir toplu konutta yaşamak istiyor, yani duvarlarla kapalı bir konutta yaşamak istiyor... ...onun hayalini kuruyor aslında bozkırın ortasında... Ee, bizim aslında artık yaşamaktan sıkıldığımız e, bir tür hapishane olarak algıladığımız büyük kentlerdeki bu mekanları ama o e, o reklamda bir kırda yaşayan bir çocuğu özletmişler, arzulatmışlar. Dolayısıyla arzuladığı an böyle bir konutu birdenbire top, bir yer patlıyor, infilak ediyor büyük böyle bir e, yerden yukarı doğru çıkan Patlamalarla toz toprakları görüyoruz hava duman haline geliyor işte sis toz toprak ve gökyüzünden Lego parçaları gibi parçalar düşmeye başlıyor ve düştükçe yere yeniden bunlar biçimleniyorlar ve bildiğimiz konutlar ortaya çıkıyor yani bir kapalı site ortaya çıkıyor. E, bu çok aslında estetize edilmiş bir yıkım. Yine burada da yıkımı e, doğrudan e, bize iktidar zaten e, söylüyor. Yani ben yıkacağım diyor bir tür bu yıkımın e, ön gösterisini yapmış ve <gülüyor> biz de kentsel e, dönüşümü arzular hale geliyoruz. E, zaten yine yıkım e, biz, la, bizi korkutmuşlardı hatırlayın deprem e, korkusu e, vardı. Özellikle deprem yanınlarını almışlardı bu doğal felaketi ve o yanlarını aldıkları bu yıkımla aslında büyük yıkımlara e, giriştiler. Evet bizim kentlerde yaşadığımız kentsel dönüşüm bizi yerimizden, yurdumuzdan etti. E, ama e, doğuda yaşanan kentsel dönüşüm ise ciddi anlamda e, yıkımlara yol açtı. Yani canlar... E, ...mekanlar, yerler, yurtlar allak pullak oldu. Dolayısıyla yıkımı zaten sistem bize reklamını yapıyor, önceden söylüyor. Bir başka örnek yine Can Bortliart veriyor bu Karnaval ve Yam Yam kitabında. Şöyle demiş aslında bir şirket yöneticisi, yo, yo, yo. yine bir banka reklamından söz ediyor... 1970'li yıllarda BNP'nin yani bu bir banka ünlü ilan bilboardunu hala unutmadık bu billboardda sermayenin iğrençliğini hiçbir eleştirel çözümlemenin yapamayacağı kadar güzel bir şekilde sergileyen bir cümle vardı ben paranızla ilgileniyorum. Bunlar herkesin çoktandır bilip duyduğu sözlerdi ama bu ilanın bir olay, bir skandala dönüşmesine neden olan şey bu sözlerin bizzat bir bankacının ağzından söyleniyor olması, hakikatin bizzat kötülüğün ağzından çıkmış olmasıydı. Hakikatin ortaya çıkmasını sağlayan şey tamamen dokunulmaz hale gelen ve herkesin gönü, gözü önünde suç işleyebilen egemen güçtü. Evet herkesin gözü önünde suç işleyen egemen güçten bahsediyor yazarımız. Dolayısıyla zaten önceden reklamlarla, reklam gerek işte billboardlarda, gerek videolarda aslında önceden bizi yıkımın bir tür propagandasını yapıyorlar ve ee, yıkımla birlikte e, yeniden kompozisyon yeryüzündeki kompozisyon yeniden düzenleniyor parçalar başka türlü yerleştiriliyor ve yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor yeniden yıkılıyor yeniden yapılıyor dolayısıyla bir yıkım e, var yani sistem kendini imha eden bir kasede benziyor sürekli imha ederek yeniden imal ederek e, dönen bir yapı var ve e, Banksy'nin de e, aslında e, bunda e, bunu sadece e, ne diyelim bir tür gösteriye dönüştürmüş e, o yüzden e, bu avantgard bir tavır modernitenin başından beri aslında bu avantgard yaklaşım hep e, var daha önce de sözünü etmiştik Jan Jan Paul diyorum pardon ee, Picasso'nun e, lafı var. Ne diyordu? Picasso her yaratıcı edim e, yıkımla başlar öncesinde diyordu. E, nitekim e, böyle oluyor. Sanatta, e, avantgarde sanatta özellikle e, bu yıkımı e, biz alkışlıyorduk. Fakat bu yıkım gündelik hayata e, yöneldiği andan itibaren artık yaşamlarımız... ...hayatımızın en ince bağları, ilişkileri bile koparılıyor, yıkılıyor. Dolayısıyla bu yıkım bir sanat yapıtı içinde estetize edilebilir. Hatta sanat yapıtları bu yıkımı estetize edebiliyor, edebiliyorlar. Hatta yıkımı bize hoş da gösterebiliyorlar ama bu yıkım... Gündelik hayatta bizim bize dokunuyor yani hakikaten yerimizden yurdumuzdan ediliyoruz ve yerinden yurdundan edilen savaştan kaçan milyonlarca insanın mülteci konumunda yaşadıkları o zorlukları bir düşünün ve sanırım avantgard artık sanatçı değil ya da sanatçı aynı zamanda e, avantgard e, iktidarı temsil ediyordu fakat bugün iktidar avantgard olan iktidarın kendisi çünkü e, ben bu Picasso'nun bu e, bu e, ne diyelim mottosunu avantgard mottosunu yani her yaratıcı yıkım e, edim bir yıkım başlar öncesinde mottosunu bir inşaat şirketinin sloganı olarak görmüştüm e, artık e, bizde e, bu yaratıcı e, edimlerin altında yıkılıyoruz parçalanıyoruz ve e, sonuçta e, atomlaştırıldık tıpkı e, nükleer santraller gibi de çalışıyor aslında sistem önce atom, toplumu atomlarına ay ayrıştırıyor sonra da atomları çekirdeklerine ve e, parçalıyor açığa çıkan enerjiyle e, besleniyor semirdikçe semiriyor her yerde biz bu yıkım araçlarını, her yerde yaratıcı yıkımı, buldozerleri, yıkı, yıkıcı olan her şeyi görmek mümkün. Ve yıkımın aslında reklamı yapılıyor. Bir ara vereyim müzik arası. Bugün Richard Thompson çalacağız. İlk parçamız The Storm Won't Come. storm to blow through town and blow these sad more buildings down fire to burn what fire may and rain You wash it all away but the storm won't come But the storm won't come I'm longing for the storm But the storm out stand in the rain Thunder and lightning and I'll scream my name But it's never the same But it's never the same The storm has so come to me As the wind and the rain and the star walk on The star walk on And the star walk on I'm longing for the star But the star ...Thompson'ı dinledik... ...Thirteen Rivers albümünden... ...The Storm Won't Come... ...Fırtına gelmeyecek... E, ...Fırtına e, gelmese de... ...aslında yapay fırtınalar üretiyor... <gülüyor> ...ne yazık ki... ...uygarlık ya da iktidar diyelim... ...her yerde yıkım var... Ha, ...ve yıkım... E, e, ...zaten avantgardların... E, ...yaptığı ya da... E, ...yapmak zorunda kaldığı... Çünkü yıkmadan yaratamayacaklarını söylüyorlardı. Dolayısıyla her yaratıcılığın öncesinde bir yıkımdan söz etmişlerdi. Fakat bugün bugün yıkım her yerde iktidar avantgardı olmuş durumda. Ve sadece bizim toplumsal ilişkilerimiz ya da toplumsal düzlem yıkılsa diyeceğim. Çünkü tüm yeryüzü aslında yıkıma maruz kalıyor. Tüm ekosistem o ince ince e, örülmüş mikro e, canlılarla mikro ilişkilerle incecik e, bir e, örülmüş o aslında o parçalanıyor ve e, bindiğimiz dalı e, kesici, kesiyoruz diye e, klişe bir laf edeceğim ama ne yazık ki böyle yıkım e, yeryüzünde e, tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü e, yaratmak e, zorundalar en azından avantgard tavır olarak öyle bir zorunluluk olduğunu e, duyumsuyorlar ya da hissediyorlar ve her yaratıcı e, edim öncesinde yıkım var. Avangartlara baktığımızda işte modernist iş sanatın öncülerine, yıkıcı öncülerine baktığımızda Yine yıkımı gördüğümüzü söylemiştik. Picasso'nun meşhur mottosundan bahsetmiştim işte. Her yaratıcı yıkım öncesinde bir... Her yaratıcı edin öncesinde bir yıkımla başlar diye. 60'larda avantgardlar da mesela fırçalarını terk etmişlerdi. Yani tabloya resim yapmayı bırakıp fırçalarını terk ettiler... Tam da bir yıkım araçlarına yöneldiler. Nedir bunlar? Buldozerler. E, landscape sanatçılarından e, söz ediyoruz. land art sanatçılarından yani arazi sanatçılarından. E, bunlardan e, ünlüsü Amerikalı Robert Simpson'ı e, bilirsiniz. Robert Simpson fırça yerine buldozer kullanıyordu. Ve fırçayı bırakıp aslında bir yaratma aracı olarak buldozeri kullandığını söyleyen sanatçıydı. Tam da yıkıcı olan buldozerin ne kadar sanatçının elinde yaratıcı bir alete dönüştüğünü aslında vurguluyordu. Şimdi buldozerler her yerde, her yerde buldozerleri görüyoruz zaten. Evleri yıkılıyor insanların toplumsal ve doğal bağlar. Ağlar parçalanıyor, çoğu yerde yürekler parçalanıyor, yıkıntılar arasında dolaşıyoruz, yüzler hakikaten harabeye dönmüş çoğu e, coğrafyada. Yıkımın mimarlarıysa yine dediğim gibi sırtlarını Picasso'nun avantgarde mottosuna dayıyorlar. Yıkım bitmiyor, yıkımdan besleniyorlar ve hala sanatta avantgarde'dan medet umanlar var ve bunlara da şaşırmamak elde değil. Çünkü bir dönem belki modernist olan sanatçılar o dayatılan formları, iktidarın dayattığı formları, biçimleri yıkmaya çabaladılar. Fakat tam da bu aslında modernin içinde, modernin devindiren asıl öğe olduğu zaten seziliyordu. Fakat bugün artık yıkımdan söz etmek, sanatın e, yıkıcı olmasından söz etmek tam da iktidarla aynı e, cephede yer almaya de, e, denk düşüyor. E, o yüzden de e, artık yıkıcı olmak e, ne kadar avangard bilemiyorum. Ya da avangard tanımını değiştirmemiz gerekiyor. E, mesela yine avangardları eleştiren, kendisi de bir avangard olan Marcel Duchamp. E, yani çünkü biz o avantgardların yöntemlerini ve taktiklerini birebir temellik ettiğimizde, taklit ettiğimizde düştüğümüz durum aslında Marcel Duchamp'ın yeni dadacıları eleştirdiği durumdur. Şöyle diyor Marcel Duchamp, yeni dadacılar benim hazır nesnelerimde güzellik buluyorlar. Bir suvarı ve şişeliği meydan okumak için suratlarına fırlatmıştım. Oysa onlar estetik açıdan övüyorlar bunları. E, yıkımdan beslenen e, ve e, yıkımla e, kendini yeniden e, inşa etmeye çalışan bir canavarla karşı karşıyayız bugün aslında. E, bu canavar keşke, e, keşke e, şey olsa. Tüm e, tüm tüm tüm e, kültürlerin e, neredeyse paylaştıkları bir canavar imgesi vardır. Bu doğuda ejderhadır ve batıda ise batıda ise yine canavardır, şimera'dır ve baktığımızda bu şimera ve ejderha formlarına ve çok çeşitli öğelerin bir araya geldiği farklı parçaların, doğadaki canların farklı parçaların bir araya geldiği kolaj varlıklar, melez varlıklar olduğunu görüyoruz işte kuyruğu yılan gövdesi aslan ya da bir sürüngen sırtında keçi başı var ayakları pençeleri başka bir hayvana ait böyle bir böyle bir parçalı bir bütün aslında tam da insanın doğa karşısında ya da hissettiği durumu denk düşüyor ya da insanın doğayı stilize etmesine gösteriyor çünkü insan Doğanın karşısında e, çok yalnız hissetmiş olabilir, zavallı hissetmiş olabilir. Çünkü doğa tüm e, oluş halleriyle ve varlıklarıyla karşısında çok başlı, çok gövdeli e, ve çok kudretli bir varlık olarak aslında duruyordu o insanların. E, dolayısıyla ilk canavar imgeleri doğayı sembolize ediyorlardı. Ki o doğanın e, canavarı e, yeniden, e, yeniden o doğanın canavarıyla birlikte uyumlu şekilde yeniden yaşamaya başlasak onun kuvvetleriyle birlikte yeniden e, uyumlu ilişkiler e, kursak otantik ilişkiler gerçekleştirsek de e, yapay canavarın bu yıkıcı etkisine maruz kalmasak çünkü uygarlık denilen bir alan yaratıldı çitlerle çevrilip ve içeride yapay bir ortam yaratıldı tamamen doğanın kuvvetlerinden koparılmış doğanın kuvvetleriyle hiçbir ilişkisi olmayan e, ya olabildiğince doğanın kuvvetlerini içeri almamaya çalışan çalışılan bir alandı burası uygarlık dediğimiz ve evcilleştik bu alanda hala da evcilleşme süreci devam ediyor biz sadece hayvanları evcilleştirmedik kendimizi de evcilleştirdik ve e, sonuçta da yapay ortamın Evcil e, varlıklarına dönüştük. E, bugün artık hiçbir şekilde doğanın e, kuvvetlerine maruz kalmıyoruz. Doğanın kuvvetlerine maruz kalmayan, doğanın kuvvetlerini dışarıda bırakan mekanlar inşa ettik. Ve o mekanların içinde bir tür, e, bir tür ne diyelim sera e, ortamında yaşıyoruz. Örneğin AVM'ler çok konuşmuşuzdur ama... Hiçbir şekilde doğanın ya da bulunduğunuz coğrafyanın iklimi içeri giremez. Sıcaklık olsun, ışık rejimi olsun giremez. Tamamen yapay olarak ışıklandırılmış, iklimlendirilmiş bir ortamda doğadan muaf olarak yaşıyoruz. Ama işte tam da bu doğadan koptuğumuz ve bir içerisine hapsedildiğimiz durumda içerisinin yıkıcı etkilerine maruz kalıyoruz. ...hem de ne yıkıcılık... ...durmadan kendini hima eden... ...yeniden yaratan bir içerisi var... ...dolayısıyla bu içerisinin içinde... ...bir tür oyuncaklara dönüştük... ...yani hepimiz... ...le oynuyorlar... ...işte biraz önce... ...Bodriyar'ın... ...kitabından alıntıladığım... ...karnaval ve yamyamatlı kitabından... Alıntılı, ...alıntıladığım... ...bir bankacının... ...sözlerini reklam... E billboardlarında yer almış... ...ne diyor? Ben paranızla ilgileniyorum. Dolayısıyla bizle kimse ilgilenmiyor. Bizim... E, ...yani insan olarak... ...ya da bir canlı olarak... ...çok fazla değerimiz yok zaten. Sadece para olarak... ...ya da para ilişkileri... E, ...olarak... E, ...bizim değerimiz var. Ve tek değerli olan da... ...paraya ve paraya dönüşebilme meselesi. Dolayısıyla bu içerisi... Bu içerisi bizim yeniden yıkılıp yeniden yapıldığımız, yaratıcı eylemlere maruz kaldığımız bir yer. Ve eğer bu içeride üretiyorsak biz, hep içeride davranıyorsak ve biz aslında sürekli bu içeriğe katkıda bulunuyoruz. Yine... Programın başında e, alıntıladığım yine e, Baudrillard'ın kitabından karnaval ve yamyam Yam kitabından al, alıntıladığım e, o da e, Baudrillard'ı Don Delillo'nun kozmopolisinden e, almıştı. Ne diyordu e, kozmopolisinde e, Don Delilo? Bu isyankarlarla bu göstericiler kapitalizmin mezar kazıcıları olmaktan çok serbest pazarın kendisine benziyorlar. Bu insanlar pazarın oluşturduğu hayali bir topluluğa benziyor. Zira pazarın dışında onlarla karşılaşabilmeniz olanaksız. Pazarın dışına çıkıp gidebilecekleri bir yer yok. Onlar için dışarısı diyebilecekleri bir yer yok. E dolayısıyla e, bu içeride, e, bu pazarda, piyasada üretilen her şey bu pazarı beslemekten öteye geçmiyor. Sadece pazarı zenginleştiriyor. Dolayısıyla Banksy'nin kendini imha eden insanı da aslında tam da pazarın, ...tavrına denk düşüyor. Evet, bir müzik arası daha verelim. Richard Thompson'dan e, dinliyoruz. İkinci parçamız The Rattle Within. <Gülüyor> When I seek you from rock away then that voice might come when you're taking your pleasure That voice might come when you're resting your bones Seek you up when you set a smile and track you down When you think you're alone. Just when you think that your horses are running Just when you think that you're fixing to win There's a little wonderin' deep inside you Who's gonna save you from the Rattleworthy? Save the man, save the man, save the man From the Rattleworthy And wears your shoes He's living right there inside your skin You've got notions and he's got notions Who's gonna save you from a rattle with him? Just when you think that you're fixing to win There's lots of wandering deep inside you Who's gonna save you from the rattle within? Save the way, save the way, save the From the rattle within from evet herkese yeniden merhaba açık radyodayız yol geçen yoluna devam ediyor avangard durumdan söz ettik bir avangard sanatın ve Avangart iktidarın nasıl birbiriyle uyuştuğunu içeride aslında pazarda ne üretirseniz üretin sonuçta sisteme bir şekilde dahil olduğunuzu çünkü bir dışarısını düşünemiyoruz ne yazık ki dışarısı bizim için neredeyse na mevcut yok gibi ve ve içeride direndiğiniz anda bile sizi yakalayıp Yeniden e, sisteme entegre ediyorlar ki bunun en güzel örneğini ben tanık olmuştum. Meşhur bir spor e, eşyaları, giysileri üreten bir firmanın ya yönelik boykotlar vardı bir dönem. Hatırlıyorum neydi? 2000'li 2000 yılların, 2000'lerin başlarıydı. İşte bu e, firmayı, bu çok uluslu firmayı e, protesto edelim diye... Protesto büyüyor diye böyle bir takım internet üzerinden ya da işte basında çeşitli kanallarda çok uluslu şirkete yönelik ciddi bir protesto vardı. Bir gün arkadaşımın sırtında bir tişört gördüm. Abi baktım bu bu firmayı protesto etmeye yönelik sloganlar yazıyordu tişörtün üzerinde. Hat şöyle işte protesto büyüyor. Dünyanın her yerine yayılıyor diye İngilizce e, sözcükler yazmışlardı. E, Aa dedim öğretmen bir arkadaş, dedim. Aa dedim e, böyle bir tavrın var galiba senin. Niye dedim sordum merak ettim. E, merak, i̇lk kez e, bir <gülüyor> bu durum üzerinden konuşacaktık. Yo dedi ben bunu bu tişörtü dedi e, şuradan aldım dedi. E, tişörtü üreten aslında tam da o e, protesto e, edilen firmaymış ünlü bir marka bana gösterdi e, yani şaşırdım e, doğrusu çünkü e, firma tam da kendisine yönelik o protestoları o tepkileri yine paraya dönüştürmeye e, çalışıyor burada yani bir tür kaçamıyorsunuz o ikonlaşmış bir zamanların e, devrimci işte e, anti e, olan kahramanları e, bir bakıyorsunuz piyasanın aslında e, bir parçası haline e, geliyor. Onların üzerinden metalar e, satılıyor. Dolayısıyla hep içeride kaldığınız sürece e, ve bir, bir düşünme açısından bir dışarısı yaratmadığınız sürece... İçeride ne yaparsanız yapın e, yaratıcı yıkımın etkilerine maruz e, kalacağız. Ne yapmak gerek belki de bir dışarısı nasıl yapılabilir? Yani içeride bir dışarısı nasıl yapılabilir? Bir henüz mevcut olmayan e, ama e, mevcudiyetini hissettiğimiz bir şeydir aslında bu dışarısı. E, evet biliyoruz bir dışarısı olmalı ama... Ee, ama e, virtüel yani gizil güç olarak e, mevcut olduğunu e, kestirebiliyorsunuz. Bu aslında e, Paul Klee'nin meşhur bir lafı vardır. Eksik olan halkı çağıran sanattan söz eder Paul Klee. E, aslında bir şey eksik yani dışarısı eksik Bu ya da bir boşluk eksik bizim için. Çünkü içinde bulunduğumuz... Ortam tıka basa metalarla dolu ve bizim e, ilişkimiz artık söz konusu değil metalar arası ilişkilerin gerçekleştiği bir, bir, gerçekleştiği bir içerideyiz. Dolayısıyla dışarısı ya da o boşluk e, virtüel yani bir gizil kuvvet olarak e, mevcut. E, dolayısıyla o gizil kuvveti ya da henüz var olmayan halkı e, çağırmak gerekiyor. Paul Klin'in dediği gibi e, bunu, e, bunu çağırmak için de... Ee, ...tam tersi avangard bir tavrıla e, çıkış yok. Onu fark ediyorsunuz. Yani dışarıdan, içeriden avangard tavırla... ...yani yaratıcı edimlerle, e, yani yıkımla e, kurtuluş e, mevcut değil. Fakat o eksik olanı ya da e, virtüel olarak, gizil güç olarak... E, e, ...mevcut olan o boşluğu e, hissetmek gerekiyor. Evet boşluk var ama... Biz boşluk korkusundan dolayı bu boşluğu göremiyoruz. Biz nesnelerle tıka basa dolduruyoruz tüm mekanları ve zaten horor vakü diye de bir kavram var biliyorsunuz. Boşluk korkusu diye batıda her şeyi her yeri sadece nesnelerle değil seslerle de gürültüyle de doldurmak. Anında boşluk mekan ve nesnelerin boşluğu ya da havanın boşluğu bizde bir ürperti bir, bir, bir kaygı üretiyor dolayısıyla. Tıka basa yine metalarla tıka basa seslerle doldurmayı çalışıyoruz mekanı ama o boşluk hep orada virtüel henüz gizil güç olarak o sessizlik hemen yanı başımızda eksik olan halk aslında şu anda virtüel gizil güç ama yine o boşluğun içinde ortaya çıkmayı bekliyor boşluk yaratıcıdır çünkü. Sessizlik de çok yaratıcıdır. Tam tersi, avantgardların yaratıcılıktan anladıkları yıkım yoktur burada boşlukta. Tam tersi bir şey vardır. Boşluk ya da sessizlikte henüz var olmayan, gizil ku e kuvvet olarak e mevcut olan, yani yüzeye çıkmamış, aktüel hale gelmemiş olan e on bin varlık yaşar. Tavcuların dediği gibi dolayısıyla... O boşluktaki o on bin varlığı, o çokluğu doğurtmak gerekiyor. Bunu doğurtmak için de sessizliğe, boşluğa ihtiyacımız var. Çünkü boşluk, boşluk kaostur. Tüm batı dillerinde kaos aslında her şeyi henüz ortaya çıkmamış olan tüm varlıkları içerir o boşluktan yavaş yavaş aslında mevcut hale gelen şeyler mevcut olanları dönüştüreceklerdir. Ve bizler de yine içimizdeki boşluğu keşfetmemiz gerekiyor. Belki dışarısı dediğimiz tam da içimiz çünkü içimizde de tıka basa dolduruyoruz, zihnimizi de tıka basa dolduruyoruz. Dolayısıyla içimizdeki boşluğu keşfettiğimiz an hiç de yıkıcı olmayan bir tavırla ...biz aslında bir, bir, bir, bir eksik olan halkı yaratabiliriz... ...hem içimizdeki halk hem de virtüel haldeki halk... ...ama aynı zamanda da aktüel hale geldiğinde... ...gerçekten birbirimizle ilişki kurmaya başladığımızda... ...bu içerideki bu yıkım hali doğayla... ...uyumlu bir şekilde yapıcı bir hayata dönüşebilir... Ee, tekrar e, bu avantgarde tavra e, dönmek istiyorum. Çünkü bu avantgarde e, sanki e, bize dayatılan tek bir direniş biçimiymiş gibi. E, avantgarde sanat e, işte e, yıkmadan e, yaratmak mümkün değil. Yıkım, yıkım, yıkım ama yıkım öyle bir şey ki yıkım sürekli aslında yıkımı doğuruyor. Ve biz bu yıkımın altında kalıyoruz. O molozların altında kalıp e, molozlara e, dönüşüyoruz. Tam tersi belki de bizim avantgardlara ihtiyacımız yok. Henüz eksik olan halkı ortaya çıkarmak için bodyguardlara ihtiyacımız var. Bodyguardlara ihtiyacımız var deyip bir müzik arası verelim. Müzikten sonra avantgard ve bodyguard arasındaki ilişkiyi konuşabiliriz. Richard Thompson yine dinliyoruz. Üçüncü parça Bones of Gliad.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 Herkese yeniden merhaba Açık Radyo yol geçen e, yaratıcı yıkımlara değil aslında e, bizim tam e, bunun tersi yaratıcı bağ kurmalara yaratıcı yeni e, bağlarla yeni veylerle e, çokluğu bir araya getirmeye yönelik aslında bir tavra ihtiyacımız var dedik ya çokluk aslında henüz yok ya da henüz e, henüz eksik olan bir halk var. Henüz yüzeye çıkmamış, virtüel, gizilgiç olarak bulunuyor. Boşlukta bulunuyor aslında. Tam da bu boşluktaki e, bu gizil güç olarak e, var olan, henüz yüzeye çıkmamış eksik olan halkı çağırmamız gerekiyor. Nasıl çağırabiliriz? Evet, boşluklara ihtiyacımız var. Ve avangart e, bugün geçmiş avangartı eleştiriyor aslında yine sanat eleştirmenleri. Bu yıkıcı tavrından dolayı, yaratıcı yıkım meselesinden dolayı. Çünkü yaratıcı yıkım aynı zamanda kapitalizminde bir sloganı. Mesela sanat eleştirmeni Hall Foster eski avantgard fikrine bağlı kalsa da bu kavramı yeniden tanımlamak ve güncellemek gereğini duymuş. Şöyle diyor, verili düzende zaten var olan çatlakların izini sürme, bunlara daha da baskı bindirme, hatta bunları bir şekilde harekete geçirme olarak... Yeniden güncellemeyi öneriyor yani artık yıkım yaratıcı yıkım gibi bir bir hareketten vazgeçmeyi onun yerine çatlakların izini sürmeyi yani aslında bu çatlak yedilmiş şey boşluklar belki biz sadece duvar görüyoruz karşımıza baktığımızda monoblok yüzeyler görüyoruz ama aslında biraz yoklayınca bakın çatlaklar var. Yani e, o çatlakların içinde de e, boşluklar var ve o boşluklarda da gerçekten henüz eksik olan belki halk henüz yüzeye çıkmamış. Ve çıkmasıyla birlikte mevcut düzeni değiştirecek olan, her haliyle değiştirecek olan, bizim yeniden e, doğayla yeniden ilişkimizi onaracak olan bir halk aslında bu. E, doğa yeryüzüne bize, yeryüzüyle bizi barıştıracak olan. Ee, evrenle aslında e, barıştıracak olan aslında bir halkın ortaya çıkması için çatlakların izini sürmeyi öneriyordu Hall Foster evet bu e, özel önemli bir şey yani önemli bir hani avantgarde yeniden e, düşünmeye yönelik e, çağrısı fakat e, avantgarde Dediğimiz gibi es, ilk şey avantgard yani tarihsel avantgard ilk avantgardlar yıkıcılığa, yaratıcı yıkıma çağrı yapıyorlardı. Ama bu çatlaklara yerleşip özgürlükçü ilişkiler ağı ölmemiz gerekiyor ya, ya da ilişkiler ağı. Çünkü ilişkilerimiz paramparça oldu dediğimiz gibi o güzel e, atom... Bir zamanlar moleküller, moleküller ya da başka tür daha büyük moleküller halinde bir araya gelerek aslında toplumsal bedeni oluşturduğumuz o atomların bir aradalığı... ...bugün aslında mümkün değil. Atomlar paramparça olmuş. Sadece yalıtık atomlar değil artık atomlar da parçalanmaya başladı. Atom bile kendi parçalarına ayrılıyor. Çoğu insan kendisini parçalara ayrılmaması için... ...depresanlar kullanıyor... ...işte değil mi... ...bir takım ilaçlarla aslında o bütünsel yapısını... ...atomsal halini korumaya çalışıyor... ...fakat bu parçalanma... ...bu yıkım artık... ...en ince kılcal... ...damarlara kadar sızmış durumda... ...dolayısıyla bizim tam da... ...atomların... ...arasındaki ilişki... ilişki ...ve bu atomlar arasında ilişki kurabilme... ...meselesi ve boşlukta... ...çatlaklarda gerçekten de atomlar var... Ya da çatlaklar en azından bizim ilişki kurabilmemiz için boşluklar. Yani baktığımızda tıka basa dolu görüyoruz her yeri. Hiçbir boşluk yokmuş gibi. Dolayısıyla bu tıka basalılık ama aynı zamanda içinde bulunduğu nesneler arasındaki ilişkisizliğin bir göstergesi. Fakat ilişki kurabilmek için bizim boşluğa yani yeni bir dünya farklı bir başka bir dünya yaratmamız için boşluğa ihtiyacımız var. Ki e, epik ve onun üzerinden Lükretius da yine İsa'dan önce birinci yüzyılda benzer şeyler söylemişlerdi bize. Ne diyordu Lükretius? Atomlar birbirine paralel, paralel, paralel olarak aşağı düşerler ama o boşluk Yollarından çıkarlarsa ve birbirleriyle çarpışırlarsa bu çarpışmalar kalıcı olursa buradan yeni bir dünya ortaya çıkacağını söylüyordu. Dolayısıyla bizim karşılaşmamız, çarpışmamız için boşluklara, çatlaklara ve yeni bir dünya yaratmamız belki de bu çatlaklarda ortaya çıkacaktır. Çatlak deyip geçmeyin dikkat etmişsinizdir yüzeydeki asfaltların çatlaklarında. O tohumların nasıl yeşerdiğini hayatın her şeye rağmen asfalta rağmen bile asfaltın çatlağında nasıl devam ettiğini görüyoruz. Evet asfalt bir zeminde bizi koşturuyorlar. Asfalt bir otoyolda durmadan birbirimizde rekabet halinde sonsuza doğru birbirimize paralel olarak akıp gidiyoruz ama o asfalta yolumuzdan çıkabilir ve hakikaten çarpışabilir. Ve ve burada kalıcı bir dünya kurabiliriz. O da tam da o çat, asfalt üzerindeki çatlaklarda e, olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla avantgard yani tarihi avantgardtaki o yaratıcı yıkım meselesinin yerine bodyguard kavramına bırakması gerekiyor. İşte bodyguardları biliyorsunuz aslında. Body ve guard sözcüğünden oluşuyor. Beden koruyucu diye, diye çevirebiliriz. Dolayısıyla bedenleri koruyup kollayacak bedenler arasındaki ilişkileri çoğaltacak kudretlendirecek ve aralarındaki bağları pekiştirecek çatlaklarda yeşeren özgürlük mekanlarını savunacak aslında bodyguardlara ihtiyacımız var bugün yani yıkım çağında bedenleri koruyup kollamak gerekiyor yoksa aksi takdirde yaratıcı yıkım bizi de atomlarımıza dönüştürecek yine bir müzik arası verelim Son olacak bu. Ondan sonra da programı kapatırız herhalde. Ee, Richard Thompson'dan dinliyoruz. No matter. E, tekrardan açıkrayda olduğumuzu ve yol geçen de e, olduğumuzu hatırlatayım. E, programın sonuna geldik, e, bitiriyoruz. Bu hafta evrim altı olmadan e, tek başıma e, yürüdüm ben bu yollarda. Dolayısıyla haftaya onunla e, birlikte e, olup e, birlikte yürümeye çalışacağız. Teknik masada Ferya'yla e çok teşekkürler. Ayrıca e, müzikleri de e, onun önerisiyle e, çaldım. Ve bizi dinleyen, destekleyen herkese e, sevgilerimi e, gönderiyorum. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın. Yol Geçen Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar.